Bismillahirrahmanirrahim 96, 94 ve 95 Tevrat inmeden evvel İsrail'in kendi nefsine haram kıldığından başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal edin Eğer sadıklardan iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun der Bundan sonra artık kim Allah'a karşı yalan isnat ederse işte onlar zalimlerin ta kendileridir Peki Allah doğru buyurmuştur. O halde hanif olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette İbn Abbas şöyle nakletmiştir. Bir grup Yahidi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi ve sana bir takım huylar soracağız. Bunları ancak bir peygamber bilebilir dediler. Aleyhissalatü Vesselam dilediğinizi sorun. Ancak Yakub'un çocuklarından söz aldığı gibi siz de bana söz vereceksiniz. Şayet sizin bildiğiniz bir şeyi ben size haber verirsem bana tabi olup Müslüman olacaksınız buyurdu. Onlar da peki dediler. Aleyhissalatü Vesselam o halde dilediğinizi sorun dedi. Onlar bize şu dört hasletten haber ver. Birincisi İsrail hangi yemeği kendisine haram kıldı? İkincisi, erkeğin ve kadının menileri nasıl olur? Bunlardan nasıl erkek çocuk olur? Üçüncüsü, uyuyan ünlü peygamber nasıldır? Dördüncüsü, bu ünlü peygamberin meleklerden dostu hangisidir? Dediler. Aleyhissalatü Vesselam onlara bunları haber verdiği takdirde kendisine tabi olacaklarına dair söz olarak şöyle buyurdu. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına söyleyin. Biliyor musunuz ki İsrail şiddetli bir hastalığa tutulmuş ve hastalığı uzamıştı. Allah hastalığına şifa verirse en sevdiği yemeği ve içeceği nefsine yasaklayacağına dair Allah'a da adak, Allah adakta bulundu. En sevdiği yemek deve eti en sevdiği içecek de deve sütüydü. Evet dediler. Bunun üzerine ve Vesselam Allah'ım şahit oldu dedi. Kendinden başka ilah olmayan ve Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyleyin. Erkeğin menisinin beyaz ve koyu, kadının menisinin sarı ve ince akıcı olduğunu biliyor musunuz? Hangisi üstün gelirse Allah'ın izniyle çocuk ona benzer. Erkeğin menisi kadınınkine üstün gelirse Allah'ın izniyle çocuk erkek, kadınınki erkeğine üstün gelirse Allah'ın izniyle çocuk kız olur. Onlar evet dediler. Aleyhissalatü Vesselam, Allah'ım şahit ol buyurup devam buyurdu. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyleyin. Bu ünlü peygamberin gözlerinin uyuduğunu, sakat kalbinin uyumadığını biliyor musunuz? Onlar evet dediler. Aleyhissalatü Vesselam, Allah'ım şahit ol buyurdu. Onlar, şimdi de sen bizim meleklerden dostunun kim olduğunu haber ver. İşte o zaman seninle birleşeceğiz ya da ayrılacağız dediler. Aleykümselam. Benim dostum Cibril'dir. Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki Cibril onun dostu olmasın. Onlar işte şimdi senden ayrılıyoruz. Eğer dostum ondan başkası olsaydı sana uyacaktırdık, de, uyacaktık dediler. Bunun üzerine Allah Teala Bakara 97. ayeti sonuna kadar indirdi. 96 Muhakkak ki insanlar için konulmuş ilk ev, çok mübarek kurulan ve alemler için hidayet olan Mekke'dir. 97. Orada apaçık alametlerle İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur, ona yol bulabilen herkesin Kabe'yi hac etmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir saskıdır. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah'a alemlerden müstahinidir. Allah subhanahu ve teala insanların ibadet etmeleri, kurban kesmeleri, kendisine doğru namaz kılmaları yanında itikafa durmaları için kurulan ilk evi, Mekke'de İbrahim aleyhisselamın bina ettiği Kabe olduğunu haber veriyor. O İbrahim aleyhisselam ki hem Hristiyanlar hem Yahudiler onun dini ve yolu üzerinde olduklarını iddia ediyorlar ama Allah'ın emriyle bina ettiği ve insanlar hac etmek üzere çağırdığı evi Kabe'yi hac etmiyorlar. Bunun için Allah subhanahu ve teala çok mübarek olarak kurulan ve alemlere hidayet kaynağı olan Kabe'dir buyurmuştur. Evet. Kim oraya girerse selamette olur demiştir. 98 ve 99 De ki Ey ehli kitap Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki Ehli kitap, ey ehli kitap siz gerçeği gördüğünüz halde Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenlerin niçin ondan çeviriyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir bu Allah tarafından kitap ehli kafirlere bir serzeniştir. Zira onlar Hakk'a karşı inatlaştılar, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, kendi gayreti ve gücüyle Allah'ın yoluna isteyerek giren iman ehlini Allah'ın yolundan çevirdiler. Halbuki daha önceki peygamberlerden edinmiş oldukları bilgiler, Ümmü, Haşimi, Arabi, Mekki, oğlunun efendisi, peygamberlerin sonuncusu, Yer ve göklerin Rabbinin Resulü hakkındaki daha önceki peygamberlerin müjdeleri ışığında kendileri de ve Vesselam'ın getirdiklerinin Allah katından gelen gerçekler olduğunu bilmektedirler. 100 ve 101 Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirirler de, kafir yaparlar Allah'ın ayetleri size okunur aranızda peygamberi bulurken nasıl edersiniz? kim Allah'a sım sıkı sarılırsa muhakkak doğru yola iletilmiştir Allah Teala iman eden kullarını Allah'ın verdiği lütfu ve kendilerine peygamber göndermiş olma nimetini çekemeyen ehli kitaptan bir gruba itaat etmekten sakındırıyor. evet bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına sorar. Sizce müminlerin iman bakımından en çok tuhaf olanı hangisi? Meleklerdir dediler. Aleyhisselatü Vesselam onlar Rabları katındadır. Nasıl olur da iman etmezler buyurdu. O halde peygamberler dediler. Aleyhisselatü Vesselam kendilerine vahiy inip dururken nasıl, nasıl olur da iman etmezler buyurdu. Öyleyse biziz dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ben aranızda olduğum halde nasıl olur da iman etmezsiniz buyurdu. Ey Allah'ın Resulü o halde insanlardan imanı en tuhaf olanı hangisidir dediler. ve vesselam sizden sonra gelecek bir kavimdir ki onlar sayfalar bulacaklar da o sayfada bulunan şeylere iman edeceklerdir buyurmuştur.